Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya Yah sihirbazdır veya mecnundur demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O bu sırada kendisini ayıplayıcı durumda idi. At kavminde de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 Milattan önce 7. asırda yaşayan Nabatilerin kullandığı Süryanice bir kelimedir. Dağ demektir. Buradaki ilahi murat Tur Sina'dır. Yahut semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf ettiği bir makama Kabe olduğu da ifade edilmektedir. Yahut kaynatılmış olan denize. 9 ila 12. ayetler. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır.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 15. Ayet Vahye sihirdir dediğiniz gibi şimdi bu ateş de sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? 16. Ayet Girin ona. İster dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir. Durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. 17 ve 18. Ayetler Şüphesiz ki muttakiler Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada, cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. 19 ve 20. Ayetler Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş, koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir.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 Ona göre muamele görür. Bu ayeti kerime, 13. surenin 23. ayeti ve 40. surenin 8. ayetteki benzeri, iki ayetten daha geniş bir müjde vermektedir. 22. ayet Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. 23. ayet Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh çekişirler. Onun içiminde... Ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. 24. ayet. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. 25. ayet. O cennetlikler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. 26. ayet. Şöyle derler: Hakikaten biz bundan önce dünyada ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. 27. Ayet Allah da bize bu sebeple rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin samyeli gibi kavurucu azabından korudu. 28. Ayet Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. 29. Ayet Resulüm sen... Öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde kahin de değilsin, mecnun da değilsin. Otuzuncu ayet. Yoksa senin için o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar. Otuz birinci ayet. De ki, bekleyin çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Otuz ikinci ayet. Yahut bunu kendilerine kısa hayalcı akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar 33. ayet Yoksa onu Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar Hayır onlar bu tavırlarıyla iman etmezler 34. ayet Eğer onlar doğru söyleyenler iseler onun gibi bir söz getirsinler 35 ila 42. ayetler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 İnatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. 45. Ayet Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. 46. Ayet O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. 47. Ayet hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. 47. Ayet Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. 48. Ayet Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde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 Derdi. 49 ayet Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et namaz kıl subhaneke oku Necum suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla İnen yıldıza peyderpe inen Kur'an'a andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da O arzusuna göre konuşmaz. Onun sözleri, hükümleri, ilhamdan, ile bildirilenden ve vahye uygunluktan başkası değildir. Peygamberimize ile bildirilenler Kur'an olup, bunun dışındaki emir, nehi, tavsiye ve ikrarları ise hadislerdir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Rasûl'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da, o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Cahiliye Araplarında birlikteliği temsil için iki yay birleştirilip bir ok atılırdı. Bu maddi manevi yakınlığın işaretiydi. Yahut, Allah kuluna Cebrail vazıtasıyla ettiği şeyi vahyetti, diye iki görüş vardır. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? And olsun ki onun Cebrail'i diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Münteha'nın 7. semanın yanında gördü. O Cennetül ül takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennette, onun yanındadır. Adı geçen Sidre-i Münteha, son ağaç demek olup madde aleminin ve onlara ait ilmin son bulduğu noktadır. Bundan sonrası Allah'ın gayb alemidir. O gördüğü zaman Sidre'yi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin. O Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler, sizin de, hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Müşrikler putlarına da dişi ismi verirlerdi. Ayette putlar yerilmektedir. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğini uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey, insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahiret de dünyada ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki, şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adı takıyorlar Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez, zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Bunlar materyalist, maddeperest, Hava ve hevesine göre yaşayanlardır. Onların ilimden ulaşacakları nokta, işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir, doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Bu da kötülük yapanları aynen yaptıklarıyla cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle karşılık vermesi içindir. Ayette geçen daha güzeliyle karşılık vermesinden kasıt, cennet ve bir de cemaliyle. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin şirk hariç bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda siz annelerinizin karınlarında Cenin halinde iken de ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Biliniz ki Allah muttakilerle beraberdir. Akıbet muttakilerindir. Gördün mü imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. İslam çalışma, helal yollarla kazanç, mal edinme ve helal meşru yerlere harcama esasına dayanır. Bu çalışmaya kendisine dua ve hayır gönderecek evlat ve dostlar kazanmak dahildir. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de odur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de odur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti o yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden odur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan şi'ra yıldızının Rabbi de odur. Şüphesiz At kavmini de o helak etti. Semud'u da hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lüt kavminin alt üst olan kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran odur. Ayette geçen kasabalardan kasıt Sodom ve çevresi. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Bizim bin yılımız Rabbimiz yanında bir gündür. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Haydi şimdi Allah'a secde edin ve O'na ibadet edin. Hz. Peygamber Hz. Cebrail'den bu ayeti duyar duymaz hemen secdeye kapanmış ve Müslümanlar da kapanmışlardır. Bu sureyi dinlerken içindeki kuvvetli sırların cazibesine kapılan müşrikler bile secdeye kapanmışlardır. Sonra Hz. Peygamber için putlarımızın adı geçtiği için secde etti, biz de ettik dediler. Halbuki Allah Resulü bir göz kırpması kadar bile putları tazim edip tapmadı. Karanik olayının özü budur. Bu olay müsteşriklerce çarpıtılmıştır. Kamer Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Birinci ayet. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. de görülen ayın ikiye ayrılma mucizesi, Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. İbni Kesir tefsirinde, olayın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cereyan ettiğini, sahih senet ve mütevatir hadislerle nakleder. Tarihinde ise, böyle olduğunda icma vakı olmuştur, der. İkinci ayet. Onlar, müşrikler bir delil mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu devam ede gelen bir sihirdir derler. 3. ayet. Peygamberi yalanladılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. 4 ve 5. ayetler. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Altıncı ayet O halde Resulüm davet edici İsrafil'in görülmemiş müthiş bir şeye yani yeniden dirilmeye çağırdığı gün sen de onlardan yüz çevir. Yedinci ayet Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar Tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. Sekizinci ayet. O çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken kafirler o zaman içlerinden bu çok çetin bir gündür derler. Dokuzuncu ayet. Resulüm bunlardan önce Nuh kavmi yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Onuncu ayet. Bunun üzerine Rabbine, Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et, diye yalvardı. 11. Ayet, Biz de şarıl şarıl dökülen bir su ile semanın kapılarını açtık. 12. Ayet, Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. 13. Ayet, Onu, kulumuz Nuh'u da, tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. 14. ayet O gemi kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. 15. ayet Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? 16. ayet Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? 17. Ayet Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? 18. Ayet Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. 19. Ayet Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. 20. Ayet O fırtına İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. 21. ayet. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. 22. ayet. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? 23 ila 27. ayetler. Semud kavmide uyarıcıları peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır dediler. Salihe dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. 28. Ayet Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun o dişi deve ile aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. 29. Ayet bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. 30. Ayet Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu düşünün. Deveyi kesen kişiye engel olmadıkları için Semud kavmine azap umumi gelmiştir. 31. Ayet Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik, onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi olu verip yere serildiler. 32. ayet. Andolsun ki biz Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? 33. ayet. Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. 34 ve 35. ayetler. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Karısı da diğer helak olanlar içindedir. 36. Ayet Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüphe ile karşılayıp yalanladılar. 37. ayet. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek körü verdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. 38. ayet. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. 39. ayet. İşte azabımı ve uyarmalarımın akıbetini tadın dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? 41. ayet. Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. 42. ayet. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. 43. Ayet Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? 44. Ayet Resulüm yoksa onlar... Korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu? diyorlar. 45. Ayet Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bu mucize Bedir gazvesinde gerçekleşti. 46. Ayet Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. 47. Ayet Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. 48. Ayet O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. 49. Ayet Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçü ile yarattık. 50. Ayet Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. 51. Ayet Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? 52. Ayet Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. 53. Ayet Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. 54. ve 55. Ayetler Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde hem de doğruluk meclisinde hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Ayetteki ferahlık içinde ifadesine nehir kıyılarında diye mana verenler de vardır. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla o çok merhametli Allah Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Güneş de ay da hesap ile cereyan etmektedir. Bitkilerde, ağaçlarda Allah'a secde ederler. Bak, gör semayı. Onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu.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 siz de o gün üç sınıf olursunuz. Sağın adamları yani salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları yani Allah'ın değerlerine hüküm vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında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 Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir, birçoğu da sonrakilerdendir. Yukarıdaki ayetlerde sağ ehlinin cennetteki halleri anlatılmaktadır. Ayetlerin tefsirinde cennet ehlinin 30-33 yaşında gençler olarak cennete girecekleri, hurilerin de doğurma vasfı olmaksızın yaratılacağı, dünyadaki yaşlı kadınlarında bakire kızlara dönüştürülecekleri rivayetlerine yer verilir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 bir zaruret olmaksızın Kur'an'a abdestsiz dokunmak, ele almak caiz değildir denilmiştir. 2. Diğer görüşe göre sebebin nüzulu da esas alınarak ayetteki o zamirinden maksat yani o dokunulamaz olan bu Kur'an değildir. Çünkü Kur'an Mekke'de henüz bir kitap olarak meydana gelmemiş ve hitapta müşrikleredir. Aynı zamanda Saffat suresi 7 8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 hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğru iseniz, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardan ise, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim yani bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi, amel defteri sağ elinden verilen bahtiyar kimselerden ise, ey bahtiyarlardan olan,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 Hadid Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. 2. Ayet Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O, her şeye kadirdir. 3. Ayet O, Allah.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 bu alışverişin hayırlı olsun demek oldu. Çocuğunu ve eşyasını taşıdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Dahta'nın cennette kocaman dalları olan hurma ağaçları var buyurdu. 12. Ayet O gün mümin erkeklerle mümin kadınların, Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin, nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara...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 kendi canınızı yaktınız. Kur'an'ın hükümlerini hiçe saydınız, hep müminleri dışladınız, eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız. Kuruntular sizi Allah'ın emri yani ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. 15. Ayet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 Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karzı hasende bulunanlar, yani gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. 19. Ayet Allah'a ve Resullerine inananlar, hem Rableri yanında dost doğru olanlar, hem de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 Ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saftılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Rahbaniyet yani ruhbanlık ömür boyu dünya lezzetlerinden el çekip evlenmeyip Ücra yerlerde sırf ibadetle meşgul olmaktır. İslam bunu yasaklamıştır. 28. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Onun son Resulüne de inanın ki, rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığı ile yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Çünkü peygamberlerin birine bile iman edilmezse hiç iman edilmemiş sayılır. 29. ayet. Böylece son peygambere inanmayıp Yahudiler, Yahudi Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.